Bismillahirrahmanirrahim Konumuz Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin Yağdı ile yaptığı Savaşları Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'ye mükermeden Medine'ye Geldiği zaman O günkü Medine de Üç tane Yağdı kabilesi Bulunuyordu biri Beni Kaynuka deniyor. İkincisi Beni Nadir. Üçüncü kablede Beni Kureyze kabilesi ediler. Peygamber-i Şam Medine'ye geldiği zaman o hünkü Medine'de Medine yerisi olan Müslümanlarla bir de Mekke'ne gelen Muhacirin denen Müslümanlar bulunuyordu. Oyunki koşullarda gerçekten Peygamberimizin ve oyunki Müslümanların Eshab-ı Kiram'ın durumları çok kritikti. Güç idiler. Medine çevresinde yerleşen Üç Yadık kabilesi ki bunların İslam düşmanlığı belliydi. Ayrıca Mekke müşriklerinin İslam düşman, düşmanlığı o gün için onlardan daha fazlaydı. Yine şehirde bunlar kabilerlerler her biri o anda müşrik olup tabi İslam'a karşıdiller. Bu durumda ne yapması gerekiyordu? Düşmanlarının bazıları ile bir anlaşma yapıp onların zararını aza indirmek. Daha bir düşmanla daha bir savaşmak, mücadele etmek. Yani İslam devletinin yaşaması, İslam yayılması için gereken koşullar o gün bunlardı. Peygamber Aleyhisselam adetleri bize her konuda örnektir. Hüsve-i hasene yani dinde, siyasette, savaşta, her konuda peygamberlere numunedir, örnektir. Peygamber Şiraf Aleyhisselam Hazretleri, Medine'ye gelince, orada bulunan Yahudilerle görüştü. Onlarla yazılı değil ama sözlü olarak anlaşmaya vardılar. Anlaşma şu idi: Müslümanlar Yahudilere saldırmayacaklar. Onlara savaşmayacaklar. Buna karşı Yahudiler de Müslümanlara saldırmayacaklar, savaş açmayacaklardı. Ayrıca yine bu Yahudiler Müslümanlara saldıran diğer güçlere karşı da onlarla birleşip Müslümanlara saldırmayacaklardı. Yani buradaki anlaşma, Peygamber Yahudilerle, bu dini anlaşma değil. Yani dinde bir uzlaşma, yaklaşma değil bu. Bu sırf bir siyasi anlaşma, bir devlet, devletin yaptığı bir anlaşmaydı bu. Yani din ilgisi yok bunun. Bu anlaşma yalnız değildi. O gün için Müslümanların en büyük düşmanları Mekke müşrikleriydi. Müslümanlar Mekke müşrikleri oraşırken bir de Yahudilere ya girmesinler diye onların bir zaman için bir bertaraf edilmesiydi bu anlaşma. Ee, bazı anladığı gibi yani Yahudilere anlaşma peygamber yapması meselesi kesin olarak bir dinde uzlaşma değildir böyle dinde yaklaşma değildir yani dinde diyalog değildir bu sır bir siyasi diplomatik bir anlaşmadır bu yine bazen zannedtiği gibi peygamberimizin Eylikte bulan yadileri tutması da değil bu konu tabi. Çünkü bu neydi? E, duruma göre mesela zaman geldi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hudeybiye'de Mekke ile anlaştığı 10 yıllık bir saldırmazlık paktı anlaşması yapıldı orada. Oradan peygamber döndü Hayber'i fethetti elhamdülillah. Peygamber Aleyhisselam adetleri demek ki Medine'ye geldiği zaman orada bulunan 3 jihadi kabilesinin ileri gelenleriyle konuştular, sözlü anlaşma yapıldı. Buna tabi sadık kalmak üzere sözler de verildi. Şimdi sıra geldi Bedir muharebesine biliyorsunuz geçen anı geçti Hici ikinci yılda Ramazan ayında Mekke'den gelen bin kişilik bir kuvvet orduyla ile Müslümanların ilk bir meydan savaşı de yapıldı yani Müslümanların bir devlet olma yönündeki ilk imtihanları elhamdülillah orada başarıyla geçti Allah Teala yardım etti. Tabii Allah Teala dilediği Allah Teala bir sebün yıkalar, müdafaa Allah gönderdi, yardım etti. Belir savaşından hemen kısa bir zaman sonra, yani Belir savaşı Ramazan ayında oldu, hemen Şaban ayı içerisinde. Bir kadın Müslüman bulan bir kadın. Beni Kanuka kabilesine gitti. Beni Kanuka kabilesi, Medine aşıkırı bir saat mesafede yay yürüyüşle bir kabile, Yahudu kabilesiydi. Bu Beni Kanuka kabilesinin gelirleri ticaretti, bunlar daha ziyade kuyumculukla işgal ederlerdi. Ve bunlar o yörede gerçekten çok güçlü, kuvvetli, savaşçı kişilermiş. Kaleleri çok sağlam kaleleri varmış kendilerinin. Özellikle kılıç kullanmada, ok atmada ve zırhla bulunmuş kendileri. Yani kendine güveni fazla olan savaşçı bir kişilermiş bunlar. Bir Müslüman kadın tabi alışveriş Beni Karlika kabilesinin çarşısına gidiyor. Bu kadıncağız bir kuyumcu dükkana giriyor. Oradan bir şey almak üzere. Bu kadıncağız orada oturup alacağı şeyin yapılmasını, artık neyse küpe, yüzük neyse, onu yapmasını beklerken o dükkanda bulunan başka bir Yahudi Kadın fark etmeden arkasına geçiyor. Kadının eteğini alttan kaldırıp bir deve ile ensesine bağlıyor. O zaman ki kadınlar tabi o zamanlar fakirlik vardı, kıtlık vardı. Özellikle dokuma, kumaşlar pek az var bulunurdu. O gün kadınlar yan dışlarına uzunca baştan başa kapsayan örtü giyerlerdi. Altı tane kilot giyemezlerdi o gün şartlarda. Bu kadıncağız, o kuyumcunun yaptığı işe bakarken, oraya aklını kadın vermişken, dükkanda bulunan başka bir yahudü, dükkanın arkadaşı, kadın arkasına geçiyor, kadın eteğini kaldırıyor, kadın sırtına, ensesine doğru İncicik deve diken derler yine de, yine ilerki kuvvetidir, iliştiriyor. Tabi kadının alt kısmı açılmış oluyor. Kadın bunu hiç farkına varamıyor. kadınsı alacağını alıyordan, tam dükana çıkacak. Bu defa dükana bulunan hem düken sahibi hem diğer Yahudiler kadına gülme başlıyor olay alay etmeye başlıyorlar, sesli gülüşüyor, alayılıyor kadınla. Kadın da, acaba bunlar niye bana gülüyorlar diye dikkatince o zaman işlef hakkına varıyor. Tabi bir Müslüman kadın işin bu, çok güç bir durum. Edep yeri arkadan oluyup açılmış. Kadın kızarıyor, bozarıyor, kadın müşreke giriyor, o kadar zor kadın. Tam o esnada, oradan geçmekte bulunan, bir Müslüman erkek sahabeden birisi de bu durumu görünce e, tabi bir din kardeşine hanıma ki hanımı değil, tanrı değil ama bir din kardeşi olan bir hanıma yapılan bu hakareti içine sindiremiyor. Din adına din gayretiyle Allah için bir gazaba geliyor. Bu kadının sırtına Dikeye bağlayan ya saldırı saldırıkılıcıyla onu öldürüyor Orada, kargaşa da bunun üzerine diğer yağ toplanıp bunu öldürüyorlar bu erke Müslümanı sahibi öldürüyorlar tabi kargaşa oluyor sonra durum Medine emineve de peygamberimize haber verildi Ya Allah durum böyle belediye Peygamberimiz Madedleri hemen yanın aldığı birkaç hesabılar beraber beni Kanuka çarşına geldi. Yani oyalderin çarşına geldi, topladı onları. Peygamberine öyle başladı onlara. Peygamberimiz bak aramızda anlaşma vardı birbirimize saldırmayacaktık. Yani birbirimize gerek öldürme, gerek hakaret, gerek aşağılama gibi bir şey yapmayacaktık. Birbirimize dokunmayacaktık. Bakın siz böyle bir durum yaptınız. Kan aktı. Cihanet işlendi. Anlaşmayı bozmayın. Anlaşmaya sadık kalın. on peygamalar nasrede kalktı. Fakat bunlar Peygamberimizin de hakarta başladılar. Ve şöyle dediler. Ya Muhammed dediler. Sen dediler Bedir'de Mekke'lerle savaştın. Onu da gururlarımı büyüklemediler. On Mekke'in müşrikleri onlar savaşçı değil. Onlar savaştığını bilmiyorlar. Sen bir de savaşa tutun da e, savaşçı olduğunu gördüler. Yani Kendilerine aşırı güvenleri olduğundan Perinova e bel hakarda başladılar ve anlaşmayı bozuklarını itiraf ettiler. Yapacak başı yoktu artık. Anlaşma bozuldu. Müslümanların okudular. Bu durumda İslam için biz zararlı oldular. Her an Medine'ye saldırabilecek durumdalar. Hazırlık yapıyorlar. Ve ayrıca diğer müşrik kabili arasında bir irtibat, bağlantı kuruyorlar. İslam'a beraber saldırmak için. Tabi bunların saldırmasını beklemek gerekmiyor tabi İslam'da. Anlaşma bozulduktan sonra Cebih Aleyhisselam geldi. Peygamber'e Allah emri bildirdi. Gidin onlara savaşın diye. Delegemailçe madeteri bunun üzerine esen haber verdi. Toplandı sahabeler. Bunu duyan Beni Khanuka Yahudileri korku kapıldılar. Korkuya kapıldılar, panik kapıldılar, karelerin sığındılar. Yani çıkıp ortada Açıkta savaş yapamadılar. Korkudan panik kapılıp bunları kalelerine kapandılar. Tabi ne gerekiyor bu durumda? E, kalenin çembe alaması gerekiyor. Askeri alandan emri, emriyle bu yadırın kalesi çok muhkem sağlam kaleleri abluka altına kuşatma alındı. Kuşatıldı. Arada bir tabi ok fırlatıldı, işte taş atıldı, rahatsız edilmek bir şekilde. 15 gün bu kuşatma devam etti. 15 günden sonra artık Yahudiler baktar ki İslam'a karşı gelemeyecekler. Olmaz, savaşlamayacaklar. Teslim olmaya karar verdiler ve bunlar teslim oldular. Bunların tabi yakın bir yere gitmeleri bir için yine zararlı aslında. yani Aslında savaşta öldürülmesi gerekir. Savaş kişilerin. Bu savaşın kuralı budur. Her kural budur. Yani elis tutanların e, silahla karşılık verenlerin tabi öldürülmesi tabii gerekir. Fakat Medine bulunan münafıkların reisi ki Allah Übey isminde münafık kendisi onun araya girmesiyle, yağdır arka çıkmasıyle, bunun üzerine bunların ancak taşlarına mallarını alarak izin verildi. Bunlar da develere binip, Şam'a sürükün gittiler, Şam'a gittiler bunlar da. Gerçekten Şam'da da fazla yaşayamadılar, öyle dağıldılar ve tükenip, söylerip gitti bunların da. Bu şekilde bedine civarında bulunan üç Yahudi kabilesinden birinin şerri defedilmiş oldu. Yahudi milleti onların doğasında genlerinde öyle bir halı vardır ki kesin olarak sözden durmazlar. Anlaşma yaparlar. Gerek sözlü ne olursa olsun, bunların duasından bu vardır, bunlar anlaşmalarına bağlı kalmazlar. İşlerine geldiği anda anlaşmayı bozarlar. Çünkü onların inancına göre bir insan Yahudi değilse, onlara göre, inançlarına göre o kişi altta insan yine saymıyor, karşı saymıyorlar. Yani ihanet etme onlar, bir sağ görüyorlar. Bu şekilde elhamdülillah Müslümanlar bir yâd-ı kabilesinin şer'in kurtuldular. Şimdi gelelim inşallah ikinci kabile gelelim. Beni Nadir kabilesi vardı. Bu Beni Nadir kabilesi aslında Harun Aleyhisselam'ın neslinden gelen bir kişiler bunlar. Yani zamanda ilk işlemizyonlar aslında Yahudiler. Bunlar Roma Devleti kulesi saldırınca oradan kaçmışlar. Bunlar özellikle Medine'i tercih etmiştir. O günkü Medine'i tercih etmişler. Gençler şuymuş o günkü Yahudiler Peygamberimizin geleceğini biliyorlardı. O günkü Yahudiler. Neden biliyorlardı? O günkü gerçek Tevrat'ın nispeten bozulmayan Tevrat'ın ellerinde vardı. Gerek Musa Aleyhisselam'ın sözlerinden, gerek önce Tevrat'ta okuduklarından son peygamberin geleceğini ve bu son peygamberin Mekke'de ortaya çıkıp kurulmalı bir yere geleceği, ki bundan Medine olduğunu anlamışlar. Bu bin Nadir yani Nadir oğulları beni oğul anlamına geliyor. Bu Nadir oğulları özellikle Medine'ye tercih etmişler ki çünkü Allah'ın son peygamberi orada çıkacağı için. Yalnız bunların beklentileri son peygamberin de Yahudi ırkından gelmesiydi ama. Yani Yahudiler öyle aşırı ırkçı. Kendini üstür gören kişiler hal öyledir. Bu onun inancı değişmez, inancı değişmez. Aşırı katı ırkçı. Onun inancına göre yadı olmayan bir kişi peygamber olamaz onlara göre. Evli olamaz. Hatta gerçek müslim olamaz onlara göre. Bunlar tabii bediine gelmişler ama bunların beklentileri son peygamberinde kendilerine gelmeleri. Sonra Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Hanım tabi Mekke'de ortaya çıkışı Medine'ye gelmesiyle son peygamberin yahut ırkına olmayıp da Arap'tan çıkmasını bunlara hazmedemediler. İşten sindiremediler. Ama peygamberleri biliyorlar. Biliyorlar. biliyorlar. Böyle bile bile Sıvı ırkçıdan kaynalan, kaynaklanan inattan dolayı kavram Tabii Tabi bir istası vardır. İşçenlerden bazı iman ettiler Peygamberimize. Mesela biri de Hazreti Abdullah bin Selam Hazretleri'dir. Abdullah bin Selam Hazretleri ilk İsa'nın Yahudi kendisi miden emine verdi. Peygamberimizi gördüğü anda hemen tanıdı. Hatta dışarıdan bakmış. İşaret etmiş. Eğer şu oturan Peygamber'in diyorsa hak demiş. İşe girdi. Peygamberimizin yaşantısı gerçekten bambaşka hayal Yani peygamberimizin her türlü hareketleri çok sadelik, mütevazi halde var peygamberimizin var. Peygamberlerin Madedere bir meriye gittiği zamanlar özel yere yoktu böyle. Nerede başı varsa oturdu böylece. Işte. Hatta Peygamberimize ziyarete gelen yabancılar gelince e, kim Peygamber kim Muhammed'e sorarlardı böylece. Işte. Özel bir durum yoktu böyle Peygamberlerin. Bir teraziyemedi işte bu birinci kabile Medine'nin def edildi. Çünkü bunların Medine'de kalmaları tabi İslam'ın kökleşmesine bir engeldir. bir çıbandı bunlar, birer yılandı bunlar. Çünkü durmadan İslam çalışıyordu bunlar. Şimdi ikinci kabile bir nadir kabilesi. Kudüs'ten kaçıp Medine'ye geldiler. Son peygamberi bekliyorlar. Fakat tabi son peygamberin yad olmadığını görünce hasetlerinden, kısa düşman oldular son peygambere. Tabi bu kolay değil. Bu peygamber düşmanı muhtabı. Bunların işlerinde ileri gelenlerin, reislerinden biri vardı. Kabe'nin Eşref diye biri vardı yakışıklı, etkili konuşan, muhatabını konuşu etkileyen kişiydi. kâb i Neşref. Peygamberimiz'in tabii en büyük düşmanı kendisi. Beyin Nadir Kabilesi'nden kendisi. O günkü Medine Münevvere'de, Münevvere'de münafıklar vardı Medine Münevvere'de, münafıklar vardı. Bundan biri. Abla bin Übeydi. Bu Abla bin Übey denen kişi Hazzeç kabilesinin ileri gelenlerinden bu kendisini Medine'ye lideri hazırlamış kendisini. Yani ileri lider olacağını kendini hazırlamış. Tam liderliğe doğru yani Medine'nin reisliğine, liderin doğru yürürken Peygamberimizin Medine Medine'ye gelişiyle yıldız tabii söndü. Kimsene bakmıyorlar. Herkes Resjullah diyen yollar, toplayan Bu bu durumu hazmedemedi. Peygamber aleyhinde çalışmaya başladı. Yani amacı Peygamberimizi ortadan kaldırılması ve boşalan liderliğe kendisi yükselmesi. Yani sır dünya işin. Şöhret için bunu yapıyor. O da öyle gitti tabi. Ama ne yazık ki boşa gitti tabi. İşte Medine bulunan Menafkan Reisi Abdullah denen kişi. Tabi taraftarlarla kendisi Medine'de. Baya taraftarlarla kendisine vardı. Bu taraftarlarla beraber Kâb-ı belki Mekke müşrik aralarında üçlü devamlı gizli bir muhabir oluyor aralarında aralığında oluyor. Ne şimdi bunlar işte üçümüz birleşelim. Adem Medine baskın yapalım. Bu peygamberimizi tavlanan Muhammed yolunu onun sahabilerini kılıçtan geçirelim. kadınları esir alalım. Cihar yapalım diye konuşuyorlar. Bu arada Kâbleşe denen kişi Yahudi liderlerinden 46 ile Mekke'ye gidiyor. Ebu Süfyan'la görüşüyor. Ebu Süfyan'la karşılıklı anlaşıyorlar, yemin ediyorlar. Her ne olursa olsun bütün koşullara rağmen diyorlar, mutlaka Medine'ye basalım, Birleşik Medine'ye basalım. Tek Müslüman kalması ödürelim bunları. Tabi Allah'ın son peygamberi. Öldüremezler. Allah'ın korumasında. Neden? Din tamamlanacak. Kur'an-ı Kerim ayet ayet geliyor. Kur'an-ı Kerim tamamlanacak. Haşa din tamamlanmadan yani dinin hükümleri din İslam'da belli tabii. Ama dinin hükümleri haramlar, farzlar, vacipler şunlar, bunlar ilahi emirler. Bunlar tamamlanmadan Kur'an-ı Kerim tamamlanmadan Haşer peygamber özürümü verse. Olabilir. Olamaz tabii ya. Yani. Şu alemde bir zerre kımıldayamaz, yer değiştiremez, başka maddeye dönüşemez Allah'ın izni olmadan kainatta, evrende yani. Böyle. Dünyada da, güneşte de. Mesela güneşte hidroji atomları, helyuma dönüşüyorlar, enerji buradan kaynaklanıyor Ama allah Teala'nın dilediği sayıda hidrojen, helime dönüşüyor. Ona gelip enerji oluşuyor. Yani şu âlem evrende, demek ki bir tek atom başıma değil, dönüşemiyor. Bir tane Allah izin vermedi bir Allah'ın son peygamberi öldürülmesi ellerinde malların onların? Değil tabii. Değil. Ama ne var ki bu dünya bir mücadele dünya. Allah öyle istiyor muhtemelenler. Yani bir, Allah'ın dinine sahip çıkanlar, Allah için, Allah'ın dini için çalışanlar, bu yolda canlı verenler. Cennet niçin yazılmış Öyle yer var cennette ki derece var ki, ancak oraya Allah'ın mücahit kuları girecekler oraya. Böyle. Yine cehennemde öyle dereke aşağılar. Azaplı yerleri var ki kim gidecek oraya Allah düşmanına gidecek oraya Bu dünya imtihan alanı bir iki dönem çalışması tabii bu. Şeydan rahmen olmak üzere. Bu liderlerinden rilelerinden kabir eşref denenler melun İsa Mleinde çok aşırı çalışıyor. Dolaşıyor kabileleri. İslam aleyhinde bir ittifak kurup İslam'a almak istiyorlar. Burada peygamberin emriyle bir Müslüman kendi de Kâb'ın süt oluyormuş aslında kendisi. Bu bir suikast ile gece bu Kâb'ı öldürdü elhamdülillah. Onun işleri def edildi. Edildi ama <gülüyor> fakat tabi yine de bu Belin Nedir kabilesinin e, fitnesi durmuyor tabi. Durmuyorlar, fitneler bunlar. Yani bir çıvan başı, bir yılan, e, ortalığı karıştıran ve etrafa fitne veren bir fitne bunlar. Fakat buna rağmen Peygamber Aleyhisselatı Mazretleri hemen tabi bunlarla gelmiyor. Bir gün yani Hicri yılda bu Bin Nadir kabilesinden bir grup Midine'ye gelip peygamberimizi kendilerine davet ettiler. Ya Muhammed Eller sen bizim kabilemize gel. Yani Bin Nadir kablinin yaşadığı Muntaka'ya Midine'ye yakın. Oraya gel dediler. İslam'ı İslam'a anlat. Eğer diler, ikna olursak yani mantığımızla kabul et derler. İslam'a gelebiliriz dediler. E, peygamberlerin görevi e, şartlar ne olsun görev yapmak peygamberlerin görevi. Yani, peygamberler her biri tabi. Bilhassa son peygamberin görevi daha da ağır. Çünkü önceki peygamber görevini yapıyor ama şunu kesin biliyor ki Arkadan başka peygamber gelecek, kaldıya devam edecek. Bunu biliyor ama kendisi. Fakat peygamber durum böyle diyor. Peygamber son peygamber. Arkadan başka peygamber gelmeyecek. Sahabelerin yetiştirilmesi gerekiyor bu konuda. Çalışma gerekiyor. İslam devletin kuvvetlerimize de gerekiyor. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi bunların daveti icabet etti. Yanına 10 tane sağol peygamberimiz bu Yahudilerin bulunduğu bölgeye gitti. Gündüz öyle vakteymiş, öyle yakılmış. tabi güneşin de en kısmı bir zamanında Peygamber Aleyhisselam Hazretleri beraber yüksek bir evin göğüse otururlar. Ey Yahudi'ye ait Ondan ayette otururlar gölgesinde bekliyorlar görüşecekler. Meğer yavrundan bir sinsi planı varmış. Amaçları şuymuş, Peygamberimizi oraya çekmek. Ondan sonra tarastan çok büyük kaya taşı yuvarlayıp peygamber üzerine öldürmek. Bu arada bir kaza süsü vermek istemişler. Bu şekilde. Yani Kaya işte düştü, bir kaza oldu gibi, bu demek istiyorlar. Peygamber Aleyhisselam adeti esabında otururken gölgede, bunlar harekete geçiyorlar, Kaya yavaş yavaş sessizce kenara itilmeye başlıyorlar. İşçiyenden biri, o da yahu diyor. Arkadaşlar diyor, bunu yapmayalım diyor. Bu diyor, mutlaka son peygamber bu diyor. Allah'ın Resulü peygamber bu diyor. Buna iman etmiyoruz inadımızdan dolayı. Hiç olmazsa buna kas yapmaya girişmeyelim. Bu gerçek peygamberdir. Zaten gerçek peygamberi öldüremeyiz. Bunu Allah korur mu? Ola biri ki diyor, Allah sana bir şeyi haber verir bahsede bildirir. Anlaşmayı bozmuş oluruz diyor. İşim daha tehlikeli diyor. Bu sağ duyulu daha vicdanlı olan Yahudi, diğer Yahdır uyardığı halde hatta epeyce onları uyarama çalışırken öğüt verirken çok zorlanmış da kendisi engel olmaya çalışırken kendisi engel olamıyor. Bunu kay yavaş getirirken Cevrarsa engelli Peygamber mesela. Ya Muhammed Durum böyle böyle. Buradan kalk. Hemen benim kalktı bu Baktı buradan. Baktı sahabe benim kalkıyor. Ona kalktı Peygamber Tegam Medine'ye geldi, beşte geldi. Toplum sahabeler yarısıyla Allah. E siz oradan bir demire kalktın. Yadır ya evin gölgesinden yaraşıyla ne oldu? Onlara durumu bildirdi. üzerine Peygamber Aisha Hazretleri onlara haberci gönderdi muhabim meştemiyi sahabeden haber gönderenlara git Yahudilere nadir oğullarına söyle onlar bana suyukaşta kalkışarlar anlaşmayı bozdular anlaşmayı bozdu şu anda yani dokunmamızı kalktırdan. Onlara söyle, 10 on günü içerisinde, en son 10 günü bir ultimatom onla verildi. 10 on, on güne kadar, oradan çıkıp birine gitsinler başlara gitsinler. Buyrular. Tabii haberci sahabe, onlara geldi durumu bildirdi. Siz böyle bir suikast teşebbüse bulmuşsunuz. Allah Teala ve melek gönder peygamberimize. Şurma haber verdi. O anlaşma bozuldu. Şu anda. Size Ültümatı'nın bildiriyorum bildirilmedi. En son güne kadar burada kimse kalmayacak. Kalan kişi yakalanacak, esredilecek. Öldürecek adam. Ültümatı'nın bunlara verildi. bu işte bir korku geldi. Zaten Peygamberimiz örüyor Aleyhisselam Rabbim bana nüsret yani zafer, kütahat verdi. düşmanının kalbine korku salarak büyüyor. Bakınız, Yani Yüce Mevla Rabbimiz ki Rabbin alemidir. Demek ki Mevla bir şey diledi mi? Bakınız. Rabbim ne yapıyor? Karşı gün tarafa, bir korku veriyor. Örperti veriyor. Eleye tutmuyardık korkuyorlar. Bunlar da bu ultimatını alınca korktular, kabediler, hazırla başladılar. Oraya gidecekler. Fakat münafıkların reisi, abla bir übey denen kafir münafık haber almış durumu. Medine'de iki kabile vardı İslam'dan önce. Tabi o zaman yine de vardı da biri Evs biri Hazreç kabilesiydi işte o münafık Hazreç kabile ileri gelenlerinden benim Nadir kabilesi hazır itibar etmişler birbirine karşı yardım etmek üzere bu Abla Übey denen münafık Habe gönderiyor yağlere sakın ha diyor o Haşan Muhammed'in sözüyle ultimatomuyla buradan çıkmasınlar diyor. Benim de iki bir adamım var diyor. Yani gerek Medine'de gerek etaplayacak. Benim iki bin var silahlı. Ben ona yardım edeceğim diyor. Ayrıca Medine bunlar beni Kureyze kabrisi de vardı. Onlar yardım ederler. Daha başka yardım gelir. Sıkmadan çıkmayan haber gönderiyor. Yağdılar hazırlığı bırakıyorlar. O münafıkın sözüne güveniyorlar. Ve bir de kaleleri çok sağlamış kaleleri. Aşağıma duvarlarmış kaleninde. Onki koşullarda bütün mesele kalelerin sağlamdı. Bunlar hem bu münafıka güveniyorlar hem beni Kureyze diğer kabili diye güveniyorlar. Bir de bunlar sağlam kalelerine güveniyorlar ve peygam e haber gönderiyorlar. Biz ültifatını kabul etmiyoruz diyorlar. Anlaşmaya bozduk. Eline geleni yaparsın yap bakalım diyorlar. Biz çıkmıyoruz buradan diyorlar. Tabi yine Cebu geldi. Peygamberimize ilah emri verdi. Peygamber Aleyhisselam adetleri bunun üzerine hesabını aldı. Bu Yahudilerin de kalesi yine kuşatma ortaya alındı. Bu Yahudiler Peygamberimizin Müslümanların geldiğini görünce bağrıma başladılar, hakarta başladılar, Peygamberimize sövmeye başladılar, okatma ok başladılar, taşlatma başladılar, Tabii bularına karşı gereken karşılık verildi. 20 gün bu kuşatma devam etti. Batıki ki kale kapandılar. Tabii kale erzak az. Yani bunu evlerinde tek ettiler, kale kapandılar. E kale erzakları tabii bitiyor, e suları bitiyor, aç kalıyorlar. Artık dayanamadılar. Ve güvenlikleri o abla bin Übey denilen ne bunlara yardım gelmeyince, bunlara baş yardım gelmeyince bunun üzerine tekrar izin istediler. Bize izin verdiler, dediler. Gidelim. Olmazdı bu sefer. Teslim olun dedi. Karı ben vereceğim. En sonunda, 20 gün sonunda kaleden çıkıp bunlar teslim oldular bunların tabi aslında itlafı yani yok edilmesi gerekiyor böyle çünkü doğasında bu İslam düşmanlığı nereye gitseler bunu yapacaklar gerçi İslam'da savaşta bile kadın öldürülmez ancak kadın da elinde silahı ile savaşa işrak ederse o zaman öldürülür ama bir kadın savaş dışında kalan kadın Öldürülmez, günahtır. Yine çoğuçuluk İslam'da öldürülmez. Yaşlı, hasta öldürülmez. Dini batıl da olsa, bir din adamı olarak bir kilisliğimi kapanmışsa, o da öldürülür İslam'a bakan. İslam'ın koşturuyor, İslam'ın savaşta. Ancak el silah'tan savaşan, da öldürülür İslam'da. Fakat bu münafık, Abdullah-ı Übey denen münafık, Peygamber yakasını tuttu hatta yapıştı. Bunların öldürülmemesi için, bunların e, sürgünü yani şu şey an olsa, kutaması için çok uğraştı. Peygamber son satırıda, tabi Rabbim dengelen vahiy ile Peygamber kabul etti. Bunlar 600 deveye. Yalnız tabii şey bir şart koşuldu teslim şartında. Menkul mallarını, menkul yani taşınabilen mallarını. Tabii hurma ağacını işte evini bakın götüremeyecek. Silah dışında parası alabilecek parası varsa. Silahını götüremeyecek. Yani kılıcı Oku, zırh, kalkan ne varsa, silahla ilgili ne de varsa bunları götüremeyecekler. Yan diğer taşlayabilen malları götürecekler. Böyle şart koşuldu. Bunlar 900 deve bakınız, çok mallar vardı bunların. Malı yüklediler ve bunların bir kısmı Şam'a doğru gitti, bir kısmı ise Hayberde kaldı. Haydeme'nin yakın tabii. Beni yakar Haydeme're. Orada kaldı bunlar. Ve bunların yerleri de Müslümanlar orada elhamdülillah paylaşıldı. Allah Teala bize bunları bildiriyor Kuran-ı Kerim'de Haşr suresi Kuran-ı Kerim'de. Haşr suresi. Buradaki Haşr mahşredeki o Haşır topluma değil de bir nevi sürgün anlamına geliyor. Fatih bir bakalım inşallah. Kur'an-ı Kerim'in bereketinden yaralamak için inşallah. Buyur bizim Mevlamız bunun başında. Es-Selam-ı Rahim. Sebbaha lillahi Sebbaha lillahi Bakın. lillahi Allah-u Teala'yı tesbih etti, ediyor. Allah zikrediyor. Tesbih var Allah kelimesi yani. Buna benzer tabi sözüler değişir. Allah Teala tesbihike diyor. Sübhanallah diye. Muhafis semavati ve mafil erdi. Semavat göklerin çoğulu. Göktedeki ne varsa bakınız. Demek ki yıldızlar da böyle. Melekler de daha bizim bilemediğimiz nice varlıklar var göklerde uyduları da şunları da bunları da neler varsa gökte her birisi ve mafilerdi ve yerden ne varsa ne varsa dağda taşıda atmosferik atomlarda esen yerlerde akan sularda karıncalarda Allah tespiti olurlar Allah zik ediyorlar, Sübhanallah diyorlar. Ve hüve azizül hakim ve hüve öyle Allah kerece el aziz. Allah aziztir. İzzet sahibi. İzzet güçlü. Her şeye gücü yeter. Her şey yeter. Kimse Allah'ın gücüne onun takdirine engel alamaz. El hakim Allah'ın hikmeti kapsamıştır. Her ne olursa Allah bir hikmet değil olur bunlar. Hüvellez-i <gülüyor> o Allah celleci alıyı, akre celleziine keferu, mihle kitabı mürlabiyor. hüvellez Allah akre celleziine keferu Allah kâfeleri çıkardı. Bu kâfeler kimde bunlar? min ehli kitabı el kitaptan bakınız. Yahu el kitap. Tam tarafından inanıyor. Musa inanıyor. Ama burada Mevlam ne buyurdu? El-i kefuru bak böyle buyurdu. Kâfile böyle buyurdu. Dedem bir Müslüman bile, bir Müslüman bile has-ı İsa'ya inanılmasa, hası ı Musa'ya inanılmasa, Musa o da bak kafir oluyor bakın işte. Neden? Peygamberler hep Allah'ın peygamberi anlar böyle. Allah onlara gönderilmiş. Allah kuranı ki peygamberin peygamberi mi mevlam buyuruyor? Resulü mi buyuruyor bunlara? Demek ki eli kitap Hristiyan olsun yade olsun. Peygamberimizi bunlar tanımadığı sürece İslam'ı din olarak kabul sürece Allah katında kafirler. Allah beraber bir bakın. Tek tek okuyayım ayeti gelmeyi kuvel <Gülüşen> Allah vallahi recali ahreca çıkar yurda yurdan çıkardı kimleri ellezine <gülüyor> <gülüyor> keferu o kâfirlere bak kim onlar da min mini beyaniye Açıklayacak aciye bizlere min ehli kitabe kitab ehlinden Allah çıkardı min diyarihim diyarlarında ülkelerinde ülkelerinden yerinden Levvelil haşri ilk haşır, sürgün onlara böyle olarak alana çıkadı onlara böyle. Mağda en yahrucu Allah bir zanetiniz ki onlar çıkmazlar. Ya yani, oyun Müslümanların çoğun böyle bir işine bir zan varmış. Acaba bunlar buradan çıkıp biderler mi? Bir bunları çıkarabilir miyiz? Gerçi de savaşçıymışlar. Silahlıymışlar, e, kaylere çok sağlanmış, ve zanetlerim, manatihim husunu himin Allah. Onlar da zanetti ki baştan, onların husun kaleleri on Allah'a da korur çıkmaz zanettiler arkadaşlar. Fakat tabi Allah'ın azabı bunlara gelince gelince, belan bunlara korku verdi. Açıkça dışarı çıkıp savaşamadan. Bedene çıktılar. Bunlardan kalan malları orada elhamdülillah Müslüman nasip oldu. Bu tabii harp ganimeti deniyor bana, her oluyor bu. Bir savaş sonucunu zor elde edilen şeye bu harp ganimeti denir, her oluyor. Bu da şöyle bir durum da oldu burada. Peygamber dedi ki en sara bedine helim ismanlarınla eğer siz razı olursanız dedi onlara ben bu ganet balyanı muhacire vereyim dedi. Muhacirin Mekke'den başı gelen gelenler böylece. Ve peygamber bunu şu açıkladı gerekçesinde de bu muhacirin buraya gelince tabi evin bakımını taşıp getiremedi, malını getiremediler. Ensar'a yük oluyordu bu halde de böyle. Ben de bunun kadar ona taksim edeyim. Size yük olmasınlar. Dedik Ensar, yarın süre Allah, bir onlara yine yardım edelim, bu onlara olsun edilir. Onlar. Razı olurlar tabii. Şimdi, bu Beninadir kabilesi de Medine'den def edildi. O şer oradan giderildi. E, orada da Medine'ye bulunduğu sürece, Orada İslam gelişemezdi. Hatta bir gün şöyle bir olay oldu Medine-i Münevvere'de Ensar'dan Medine-i Hem Evs kabilesinden Hacı kabilesinden Hazreciler'den Oturmuşlar bir grup sahabeler Kendi aralarında Sohbet ediyorlar. Bunu gören Yahudin'ün birisi Güzel sesli bir genç Yahudiyi Onun yanına gönderiyor onların yanına diyor. Önceleri, insan önce, bu iki kalbi bir düşmandırlar. Evis Hazreti çıkabilir. Hatta asırlar devam eden bir savaş oldu bunlar. Sık savaşırlardı. Tabi ne demek savaş? E, gençler ölüyor. Ana babanın gözleri yaş doluyor. Genç hanım dul kalıyor. Şu yetim kalıyor. Bu arada bir de genç neşil Yazık oluyor bunlara da. Ama bunu önleyemiyorlar işte bunlar Önleyemiyorlar. asırlar östüren bir kanda savaşları bunların. Elhamdülillah İslam'la beraber kaynaşıyorlar. Aynı safta yayın omuzumuza namaz kılıyorlar. E, Peygamber'in sohbetine bulunuyorlar elhamdülillah. Kaynaşlar bunlar. bak şimdi Yahudiler böyle. Fesatçı, fitnici. Yani bugün bile dünyayı kana boyayan Teolojimi körükleyen Yahudi durumda. Siyonist bunlar efendim. Ne yazık ki Amerika bir avuçlarında. Avuçlarında böyle. Yani bugün ne olursa Orta Doğu'da hep Yahudinin yararı için yapılıyor bunlar. Yani İslam'ın güvenliği için deniyor ama aslında İslam'ın genişlemesi için yapıyor bunlar böyle. Yani böyle kanlar dökülüyor bunlar böyle. Bunların doğasına bu var. Değişmiyor bunlar işte. İşte bir gün henüz daha bu binlerdir kabilesi bediyan'dan e sürüp çıkaramadan önce evs Hazreti ilk kabilesinde sabiler bir yer oturmuşlar, kalanlarına güzel sove tatlı sove tatlı tatlı. Bunu gören bir Yahudi buna tabii çekim azmedemiyor. bunların karışmalarını, sizi güzel bir Yahudi gencini gönderiyor bunların yanına bunların eskiden kalma bazı şiirleri varmış savaş şiirleri hangi taraf savaşı kaybetmişse acımazcı acıyıcı bir şiirler aldıklar kazananı tabi zafer aldıkları şiirleri söylermiş bu gençle gidiyor hazırcileri tutan acıtıcı acıyıcı ağtar böyle teganniyle yani şarkı şeklinde söylemeye başlayınca etkili oluyor şu anda böyle. Bunlar eski günler aklına geliyor birdenbire. Ay siz böyle aptımı bizerken hatta birbirine savaşacaklar bunlar. Yani kulsar bir şekilmiş. Onun nedenle Peygamber Aleyhisselam oraya geldi, iş önledi. Yani bu yağdiler medyadan erip sürüp çıkarılması idiler. Medine'de İslam gelişemezdi. İslam'ın temeline oturamazdı. İslam düşmanında bununla hiçbir şey yapıyordu gizden gizliye. Bu durum böyleydi. Elhamdülillah çıkardılar böyle. Yalnız ne oldu? Bir kısmı Şam'a uzaklaştı Medine'den ama çoğu da Hayber'e yerleşti. Medine yakınlar. Hayber'e yerleşen Yahudiler Başım Allah'ına. Başım adalar yine heyetler halinde Mekke'ye gittiler, e, Taif'e gittiler. Esaki büyük müşrik kabilelerin dolaştılar. hep bunları İslam aleyhinde ittifak yapmaya, birleşmeye, İslam'a saldırmaya, bunları teşvik ettiler bunları. Ve bundan başarıyla kazandılar kazandılar. İşte Hizri Beşikli'nin yılda Hende Savaşı buna kaynaklandı. Buradan kaynaklandı. Şimdi Medine'de artık tek yadı kaldı. Beni Kureyza, Yani Kureyza oğulları tek kaldı. Onlar anlaşmayı henüz bozmadılar. Yadiler yani tabi İslam'ı sevmiyorlar. Fakat açıkça anlaşmayı bozmadılar bunu yürüte tutlar bunlar. Ama benim nadir kabilesin Yahudileri haybe yerleşenler bunlar Mekke'ye getirdiler. Etrafı dolaştılar Ve on bin kişilik o gün için da muazzam bir güç o gün için on bin kişilik bir müşrik ordusu toplam kabillerden. Toplanmışlar bunlar. Yahudan teşvikiyle, fitnesiyle İslam'ın kökünü kazmaya yümetmişler bunlar. Bu şekilde bunlar medyanına doğru geliyorlar. Tabi haber alındı. Hendekler kazıldı. Yani hendek savaşı deniyor buna. Önlenler tabi alınıyor. Yalnız gerçekten o gün Müslümanlar için Hendek savaşı çok büyük bir Müslümanlar için. Artık her şey bitti gibi olmuştu. 10.000 kişi bir geliyorlar. Ee, Müslümanların çıkmış, savaşa bundan tabii gücü Müslümanların, sayısal açısından güç yok Müslümanların. Hendek kazıldı, tabi beli atıldı. Hendek tabii altlar, hende geçemiyorlar. E, Yereye biri geçmeye çalışsa Rok taş atılıyor, karşıdan karşıya engelleniyor. Ancak Medine'de Müslümanlar bir savurma, savaş yapabiliyorlar. Ne yapabiliyorlar? Bu savaşta uzadı tabi. Hedefler kazınması, hendesi uzadı. Düşman kalabalık. Bir de Rabbimiz'e imtihanı Müslümanlara, sahabelere, Medine'de çok kıtlık vardı o sene. Kurma biliyor. Hurma dün yetiyor bu Medine hurması dağılıyor. Hurma medinleri yetmiyor o anda. Hurma da az. O sene öyle oldu. İmtihan bu onlara. Kıttılar onlara. Aşlık var. Kıttık var. Meclimde soğuktu. Hava da soğuk. Üşüyorlar orada. Fakat artık Medineye savunmaya uğraşıyorlar. İslam devletinin tek İslam devleti. Şimdi bakın sevgili kardeşlerim. Yahudiler hangi grup olursa olsun hangi kabile olursa olsun hangi parti olursa olsun isimli olursa olsun yahudi mi onun genlerinde onun doğasında bu kadar bir fitnecilik, fesatçılık, kardeş çıkarma vardır. Beni kuruza kabileleri sinmişlerdi. Diyerek kabirleri gördüler. Hukuk silmişlerdi. İnsan aleyhinde açıca bir şey yapmıyorlardı. Fakat on bin kişilik bir ordu. Düşünün ki develerle geliyorlar. Atlarla geliyorlar. On bin kişi, Dağ, tepe, çöl. Müşrik olursa yığılmış. Var ki dek develeri var. Kesip eti yeniyor. Yurt taşıyorlar. Muazzam bir güç. Beyin Nadir kabilesinin Yahudilerine teşvikiyle beni Koleze kabilesinin artık dediler ki bu gelen 10.000 kişilik ordu bu işi burada bitirir dediler. Yani Peygamberimize sahabeler hepsi bunlar ya öldürür ya esir alırlar bunları artık bu biter dediler. Böyle bir cesarete kapıldılar Anlaşmayı bunlar da bu da tek bozdular. Hem de Hennet Savaşı'nın en kritik anında sahabeler aç, uykusuz, soğuk. Çok zor batı bir şey. Yani battaniye yok zaman sarılsın battaniyeye. Üzerinde çoğunun dikisi bir şey ihrama sarılıyor çoğu. Böyle i̇nce bir şey sarılı e, Sabah kadar bekliyorlar. Düşman gece basın yapmasın derlerden. Gününde ok savaşı yapılıyor, taş atılıyor aşı, soğuk, soğuk tabii tedirginlik, uykusuzluk düşman daha çok sık hücuma geçiyor, durumdan hücuma geçiyor, daha hücuma geçiyor. Artı Müslümanların son delerindeyken bir haber geldi. Bomba grip Batı Beni Kudüs kabri anlaşmayı feshetmiş de bozmuşlar diye. Ne olacak? Bu yavru kabilesi Medine başa aldı. Müslümanlar Hendek Savaşı'ndalar. orası savunmadılar. Ancak Medine'de kadınlar var. Çocuklar var. Yaşlatsalar var Medine'de. Bu kabile arkadan Medine'ye saldırı bir haber geldi. Şimdi iki adı arasında kaldı tabi sahabelerden. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orada ihtiyaç olduğu halde bir kısmını Medine'ye savunmaya gönderen Müslümanları gönderdi orada. Tabi durum kritik. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Elis Kabili'nin reisi Hazreti Sabi Muaz'ı onlara gönderdi. Niye onu gönderdi? Beni Kureyş Kabilesi Elis Kabilesi ile Elis Kabilesi ile İttim Bakanı'ndeydiler İslam'dan önce. Birbirine yardım ediyorlar da bunlar. Bunun için Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Eski reisi Sabi Muazı yana birkaç arkadaş verdi. Git benim kolye kabilesi onlara görüş. Anlaşmayı bozmasınlar. Ona övüt verdi. Anas da Muazda Ömer gibi çok mert erkek, sözüne gayet bağlı, geri adım atmayan kişiydi ve kendine güven Yani yıllarca. Belki de asırlarca gelen bir zamandan böyle gelen bir şeyle arada bir bağlılık vardı beni Koreci ile Evs arasında geldi onlara durum anlattı baktık değişmişler bunlar şimdi On bin kişilik bir ordunun medine kuşattığını görünce artık bu bitti dereten sevinçlerine havu uçuyorlar hadis sabi muaza hakaret ettiler Peygamber'e çok kötü sözler söylediler. Hadis saat o kadar uğraştı ilademedi bunlara. Übün kesti ayrıldı. Allah bunlardan savaşma imcana mı almadı dedi böyle. İntik alayım bunlardan dedi. Tabi döndü geldi. Azrail dediğimiz gibi sevgili kardeşlerim Allah'ın son peygamberi Sıla Kitap bu tabi tamamlanacak. Allah'ın korumasında. Yani dünya imtihan alanı olduğu için bu bir imtihan tabi. Hem de sahabelerin, Medine Buloglu'nun sahabelerin de son imtihanıymış aslında. Geçişte de. Rabbim ben Müslümanlara. Nasıl oldu? Cebrail Selam geldi. Ve müjde verdi son gününde. İkinden sonra. Ya Muhammed müjde. İmtihanı kazandınız. Allah sizi yardım edecek biraz sonra. Nasıl edecek? Fırtına bak. fırtına, rüzgar, hava. Birimiz bir hava işte. Böyle. Yani durduğu yerde hava deniyor buna. Başta mahfif esmeye gel deniyor, rüzgar deniyor, fırtına deniyor, kasırga deniyor. Ama aynı atmosfer tabak, hava, gazlar yani. Böyle. Allah emir verince hep duruyla sabit bakmalılar. Bu hava tabakasında Tabii çeşitli çeşitlik gazlar var böyle. Çok azlık o zaman bu yüzden, az gazlar var böyle işte. Bak emiyorum muhtemelen Allah adamına bak, kudaya bakın ne Allah emi bir asker bu, asker. Işte. Allah askerler bunlar. Bu gazda hava da atmosfer tabuna, hava. Allah askerler bunlar. Işte. Allah emirleri böyle. Yani dur deyince hazır oldu, kımdı mı böyle? Yelersi mi hiç böyle? Zaman yapak kımdı yaprak kımıldamıyor. Derler. Ve emir verince iki yandan akşam üzeri ne oldu? Hay bir yel esmeye rüzgar, fırtına derken döndü kasırgaya. Kasırgaya dönemiyor. Tayfun'a döndü. Derler. O kafirler, kendi güvenleri var tabi. Develeri kesmişler, kazanlarda etler kaynıyor. Ekmekte pişiyor oldu. Ateşi yakmışlar. Çadırlar oturmuşlar. E, şaraplar çıkışacaklar bunlar orada. Cevk yapacaklar orada. Bir kopan kıyamet koptu sen yoksa. taşı uçuma başladı havada. Öyle kuvvetli kasırga. altı üst Kadınlar Kazanlar devriyordu. Çadırlar koptu. Havada uçuşuyor çadırlar. Develerin gözüne kumlar girdi. Geçtik Kip koltuğu halde gözlerine kumda girdi alt Altlarına gözlerine kumlar doldu. İnsanın gözlerine kumlar doldu. Bir de veliteye geldiler. Tekbire başladılar. Sanki korkuyor. Hava kararınca Rab'ın bir korku verdi. Bir panik. Hatta hayvanlar dağıldı. Denilen. Çazılar dağıldı. Ateş etrafına yakınlanmaya başladı. Artı bunlar muazzam bir bozgun kaçırıyorlar. Müslümanlar bir şey bu tarafta ama. Bakıyorum bunlara. Tabi sabah oldu elhamdülillah. O gece geçti. Sabah oldu. Peygamber Aleyhisselatü'ne geçtiler. Meydana bulunan baş boş develer. Tabii harp ganimetiği bundan şu şey Hel olmuş oluyor. Rabbim koymuş. Yani bir maddenin haram olması yaradan Rabbimize bağlı. Ona helal yapmış. Elhamdülillah orada Müslüman toplandılar. Orada bir ziyafet çekildi orada elhamdülillah. Tebrik getirildi. Bir sevinç, zafer. Ki zahmesi bir zafer Mevlam verdiler sonunda. Verdi Mevlam. O zaman Cebrailse peygamberimize bildirdi. Peygamber hesabını bildirdi. Hesabın bu imtihanımız artık son imtihanıydı. Müşriklerin baskını açısından. Artık bundan sonra müşrikler Medine'ye saldıramayacaklar. Bakın. Kesin konuşuyor Peygamber. Allah öyle bilirken. Artık müşrikler Medine'ye bundan sonra saldıramayacaklar. Artık fütuhat siz elinizde buyurdu. Rabbin kalbi aşağı artık. Artık bundan sonra kimse bunu engelleyemeyecek artık. Sonra oradan sahabeler her birer ayrılıp elene eline geldiler Medine'ye. Sabahtan sonra eline geldiler. Aşağı yukarı bir ay geçen bir zamandı. Hendek'in kazınması, Hendek savaşlarının devamı. Bir ay geçen bir zaman doyasıya ne bir sıcak çorabı içebildiler. Hatta kur hurma doyası yemediler. Doya doya kana kana su içemediler güyamadılar. Zayıf, bitkinlik, halsizlik, işte yaralar da vardı. Evine giden, evleri dağılan hemen bir çekildiler. çeklediler. Cebrail'am geldi, yarısıyla Allah. Allah emrediyor, hemen derhal bugün, hemen şu anda gidin bakalım Beni Kule kabresinin kuşatma gidin bakalım oraya. Öğleden sonra hal bakıyor oluyor. Peygamber Hazreti Bilal'ı çağırdı. Ya biral çık inat bakalım. Sizi gürdü kendisinin. Ey ehli yüban, ey müminler Resulullah diyor. İkindi namazını benim koledir e kılacağız. Ona kılacağız. Peygamber Hazreti Ali'ye verdi sancağı. Ali önden gitsen git. Sancağı dik, kale önüne dik bakalım. Önü, Hazreti Ali kaptı sancağı gençti kendisi. Hemen hızlı hızlı gitti. Sancak dikince baktı. Beni Kulesi'ye yağdıra baktılar. Hastalığı sancak dikti. Başlangıçta salırma başladı. Bağırma çağrımı başladılar. Kale içerisinde. Çekilmiş karelerine. Tabakadan Peygam gitti. Hep sahabeler. Hatta ki uykuna dalmış hanımı kaldırıyor. Kalk kalk. Bak, Bilal Habeşi ilan ediyor. Resulullah'ın emri var. Beni Kuleze kuşa alınacak. Aşağı yukarı bin tane sahabe sahabenizler. Öyle bir bitkin ki yorgun geldiler. Aşağı yukarı bir ay sürdü. Bir ay sürdü kuşatma. Sürdü bunlar. Sonra da bunlar da teslima karar verdiler. Aç kaldı, suz kaldı, şu bu oldu. Şimdi karar verdiler. Fakat teslim olmanın şartları ne olacak? Önce bunun pazak ettiler. Peygamber'e sordu. Kim isterseniz eshamından o hakem olsun. Ona da sahabim muaz olsun. Sahabim muaz. Onlara giden. Eskabesinin reisi onlarla daha önce itibak haldedirler. Elif kabrisiyle. Ona güvendi bunlar. Ama Hazreti Salat'tan kızmış zaten O verdi. Ya Allah işte bu saldıranların bir kısmı öldürülecek. Tabi çoğu çocuk dokunmayacak onlara. Böylece. Karar verildi. Elhamdülillah bu üçüncü yarı kabrisi de oradan temizlenmiş oldu. Fitne kalkmış oldu. Oradan. Şimdi bazen aklına gelebilir. Acaba Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hiç kimseler savaşmazsaydı olmaz mıydı acaba? E o zaman Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri e, görevini yapmış oluruz muhtemelenler. Yani Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine geldi yerleşti. Mekke'deki zulümden bastan kurtuldu. Rahata erdi. Eğne çekilsin, yesinsin, yassın. On peygamberin görevi, son peygamber. İslamın anlatılması gerekiyor, İslamın duyurulması gerekiyor. Buna engel olan kişiler var. Yani çıkırız zedelenler ya da kabile reisleri, işte münafıklar gibi liderlik kaybedenler. Engel amaçlıları bunlara. Tabi ne gerekiyor? İşte bazı kabile savaşlar zorunlu oluyor. Ta ki o kabileye, o topluma, hatta o devlete hakim olan o kötü güçler bel ki Halk İslam'ı örnebilirsin. Tabi Allah-u Teala böyle diyor. Allah-u böyle böyle diyor. Helveler bize şunu buyuruyor. Peygamberimize bize tab, tab buyuruyor. Enfal ayet 39'da. Sivir ve katiluhum onlarla cihat edin. icabına savaşın onlarla. Hatta late güne fitecin ta fitne kalmayacaklara bakınız. Yani fitne kalmayacak kadar. İslam yıkmaya çalışan güçler Gerek münafık gibi, misyoner gibi, gerek başka şeylerle yani kılık kıyafete girerek, içten dıştan, İslam aynen çalıştanan bir fitne kalmayınca kadar, ve küllü din Allah'ıncağa bakarız, din alan, din kadar küne dini küllü din Allah'ın din oluncağa kadar. Yani diğer bütün batı yönler ortaya çıkıncaya kadar mücadele gerekiyor. Böyle, şey. böyle gerekiyor. Yani cihadan bırakılmaması gerekiyor. Çünkü İmşim'den cihadı bıraktığı anda arkadan mutlaka bir zillet aşağılığı gelmiş oluyor. Bu tabi cihat deyince cihat sözde olabiliyor. Yazıyla olabiliyor, kalemle olabiliyor. Her türlü neşiyat vasılarıyla olabiliyor. Bu taka İslam'ın anlatılması gerekiyor. Duyurulması gerekiyor. Çünkü yarın mahşer gününde bu halk bizden daha hoş olacak arkadaşlar kardeşler bir örnek vereyim kendi dinlediğim bir kişiden örnek vereyim inşallah. Böylece sohbetin bağışlı noktayım inşallah. Medine-i Münevvere'de hacca gelen bir Alman, Müslümanmış Alman Ömer isim almış. Genç. Haca gelmiş Medine-i yani kendisi Kendisine ben Medine'de görüştüm. ona tanıştım kendisiyle. Bu şöyle söyledi. Oradaki olan Müslümanlar Bakın aynen o Ömer'in Müslümanlardan alma Ömer'in sözü. Dediniz bakınız ben dedi siz Müslümanlardan mahşer-i Allah davacıyım sen ben dedi. Bakın güzel söyle. Güzel söyle. Şimdi Arap da var, Türk da var. Ben dedi, siz Müslümanlardan mahşer-i davacıyım. Allah'a davacıyım mahşer gününde. Biz tabi şaşırdık. Baktık Ömer ne oldu? Var. Ne yaptı bir sana karşı? Şöyle buyurdu. Siz de İslam anlatmıyorsunuz. İslam'a çalışmıyorsunuz. Dedi. Ya da bırakmışsınız dedi. Hepimizin amacı dünya dedi. Tapmışız dünya dedim. Eğer İslam'a çalışsaydınız, İslam anlatılsaydı, duyulsaydım, benim babam da Müslüman olurdu dedi. Benim babam dedi, idi, Vicdanlıydı böyle. Mantıklıydı böylece. Benim babam inançlı değildi dedi böyle. Ama benim babam İslam'ı duyamadı. Örnemedi. Onu anlatılmadı bu. Ve benim babam dedi, Hırsız'a gitti, ahirete gitti dedi. İçi benim için, işte, babam içi gönülü dedi. İşte bakın, sevgili kardeşlerim, bu dünyada, dünyada o Ömer'in sözü Alman olan Ömer Hoca'ya bakalım. Dedi bize tekrarlayalım. Ben de mahşer günü sen davacıyım Allah aşkına. Allah aşkına davacıyım mesela dedi böyle. Neden dedi, sorduk? Tekrarlıyorum. Sizlere de İslam'a çalışsaydınız, İslam'ı duyursaydınız. Yani size dedi bir sahabe ruhu olsaydı. İslam'a çalışsaydınız benim babam da sağ duyuruyor dedi. Benim babam vizyon sahibiydi. Dedi. Benim babam da İslamı duyup öğrenseydi, anlatsaydı ona, o da Müslüman olurdu. Benim babamcın cehenneme dedi böyle. Ama benim babam Hristiyan gitti. Onu işim yönüyordu müttahandar. Sevdiğim kardeşlerim dünya fani, dünya fani kardeşlerim. Ne kadar dünya çalışsak, Hristos arasa dünya. Ne yaparsa yapalım, sonra buna bırakıyor bırakacağız. İşte Müslümanlar cihada bırakınca, İslam'ı çalışma bırakılınca yani günümüz imkanları çok elverişli Müslümanlar için de. Çalışabiliriz bunlara. Bunu için ne oluyor? Tabii karşı çalışıyorlar çalışıyor noktaya böyle. Yani benim yapmam gerekiyor onlar yapıyorlar. Misyonerler böyle. Sivil örgütler işte yardım kuruluşları adı altında şu bu adı altında hırla çalışıyorlar böyle. Orta dolu çalışıyorlar. Çalışıyorlar. Beni boş bıraktılar. Allah'ın Müslümanlar eşyalı diler Fatih'e.